Bilim Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müsemman Sabancıoğlu Sohbetlerine hoş geldiniz. Her iki haftada bir Açık Radyo'da bilimin işleyişini, bilginin ilerlemesini, bilim iletişiminin Türkiye'ye has koşullarını da içerecek şekilde konuklar ağırlayacağız. Şimdi öncelik ben Müsemya Sabancıoğlu. Öncelikle bilim akademilerinden bahsettiğimiz minik bir giriş yapacağım ben ve arkasından konuğumuzu tanıtacağım. Dünyanın birçok ülkesinde bilim akademileri var hemen her ülkede. Bilinen ve günümüze kadar da aktif şekilde ulaşabilmiş bir bilim akademisi mesela İngiltere'de Kraliyet e, Akademisi 1660'ta kurulmuş. E, onun hemen arkasından Fransa'da bir bilim akademisi kuruluyor. 1724'te Rusya'da örnekleri çoğaltabiliriz. Amerika'da da tabii öf, onun farkı. Üç bilim akademisi var Amerika'da. Amerikan Bilim Akademisi'nin kuruluş tarihi 1863 ve Türkiye'de de bilim akademileri mevcut. Bugün e, konuğumuz Bilim Akademisi 2021-2024 dönem başkanı Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Canan Atılgan olacak. Ondan önce bilim akademilerinin bir görevi olduğunu belirtmemiz lazım belki çünkü bu Anlayış ve görev üzerine konuşmamızı inşa edeceğiz. Hükümet politikalarından bağımsız bir biçimde bilimsel yöntem gelenek ve usullerin bilimsel özgürlük ve dürüstlüğün korunması ve tanıtılması kanıta dayalı sürdürülebilir gelişme yönelik bağımsız bilimsel dalışmanlık. Bilim akademilerinin hemen hepsi üyelerden gönüllülerden idari çalışanlardan oluşuyor. Devlet destekli olabiliyorlar. Özelki konumları oluyor bazen de sivil toplum statüsünde olabiliyorlar. Bu Türkiye için de dünya için de geçerli. Bugün aslında konuğumuz bilim akademileri gibi olmakla beraber aslında bir de alt başlığımız var. O da bilim iletişimi. Çünkü son zamanlarda özellikle Covid sonrası zamandan bahsederek giderek önem kazanan bir konu bu. Şimdi canım, hocam hoş geldiniz. Öncelikle. Merhaba. Size öncelikle ve biraz da evet kestirmeden bilim iletişiminin ne olduğunu sormak istiyorum. Çünkü bilim iletişiminin ne olduğunu anladık gibi geliyor belki hemen ama acaba anladık mı emin olmak istiyorum tam olarak nedir bilim iletişimi bunu duyduğumuzda ne anlamalıyız biz peki sevgili sema hayırlı olsun program ee, şimdi ben bir bilim insanı olarak bir bulgum ortaya çıktığı zaman bunu yaymak istiyorum tabii ki işte herkesin erişebileceği bilgi olsun diye öncelikle bu araştırma sonuçlarımızı standart bilimsel süreçten sunuyoruz ve bunu bir bilimsel dille anlatıyoruz. Özellikle herkesin kullanımına dönük bir pro, bir çıktı olacaksa bu bir bulgu olacaksa bunu bir de kullanacak kişiye anlatmamız gerekiyor. Bu farkı da iyi göstermemiz gerekiyor. O dile ee, ...o sokaktaki insanın anlayacağı dile dönüştürecek bir iletişim yolu bulmamız gerekiyor. Mesela şu anda bunu yapıyoruz aslında hmm. değil mi? Bilim iletişimi nasıl yapılır? Ee, ve sözlü olarak mesela ben buna çok önem veriyorum. Yani e, görsellerden arındırılmış bir şekilde bir araştırmanızı aktarabiliyorsanız... ...ve bir şey canlandırabiliyorsanız karşınızdaki kişinin aklında... ...bu iyi bir bile bilim iletişimi oluyor. Bilim Akademisi olarak bunu ne kadar önceliyorsunuz siz? Neler yapıyorsunuz bu uğurda? Aslında çok üst sıralarda bir önceliğimiz bizim çünkü e, bilim akademilerinde demin bahsettin e, tabii ki üyeleri var e, bunlar da kendi alanlarında dünyanın e, dünyada çoğunlukla alanında ses getiren ama Türkiye için konuşursak Türkiye'nin alanında önde gelen veya Türkiye dışındaysa da Türkiye ile iletişimli bir şekilde kesmemiş bilim insanlarından oluşan bir ekip ancak onlar zaten Baya bir akademik işlerini kendi kurumları üzerinden yapıyorlar. Bilim akademisi farklı bir rol alıyor. Bilim iletişimi, genel olarak bilim insanlarını ilgilendiren veya bilime değen konularda halkın bilgilendirilmesi, iletişim de bunlar arasında ama sadece bu değil. Mesela işte bizim özgürlük, akademik özgürlük raporlarımız var hazırladığımız gibi... Bir takım alanlar açıp kendimize veya kimsenin yapmadığı ancak şemsiye ve kurum altında yapılabileceğini düşündüğümüz bir takım olaylar, çerçeveler çizip onun etrafında dolaşmaya çalışıyoruz biz. Dolayısıyla üniversiteleri yapamayacağı. Ee, diyeyim, üniversitede ya da hocanın üniversitede yapmaktansa başkalarıyla işbirliği içinde, iletişim içinde yapabileceği her türlü e, aktiviteyi biz bilim akademisi bünyesinde toplamaya, yapmaya çalışıyoruz. Bunu da sadece üyelerimizle de değil, de her türlü bilim insanına erişerek yapıyoruz. Sarkaç galiba yayın evet. bunun aracılarından birisi. Sarkaç'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Sarkaç.org adresinde bilim akademisi 6 yıldır online... E ...popüler bilim yayın yapıyor. Burada bilim iletişimini de galiba ele alıyorsunuz. Çok doğru. Ee, aslında çok şirin bir proje olarak başladı. Yani bir kere bilim iletişimini Türkçe yapmak önemli. Yani dünyada bütün bilim akademileri son on yıldır bunu düşünüyorlar aslında. Nasıl iletişim yaparız ve çok açık bir konu. Kendi içinde bir araştırma konusu olabilecek açık bir konu. Ee, bizim de altı yıl dediğin gibi yani şey böyle... Alalım bilim insanlarının yaptığını ve demin tariflemeye çalıştığım gibi herkesin anlayacağı ile dönüştürelim ama genelde hocalarımız çok teknik kalıyorlar yani popüler bilim yazısı yazacağım dediklerinde bile bayağı teknik kalabiliyor. Burada siz işin içine giriyorsunuz Defne ve sen bu programı da yapıyor olacaksınız birlikte. Dönüşümlü olarak tahmin anladığım kadarıyla bir sosyal bilimler ve bir fen bilimleri editörümüz aslında o dil dönüştürme işini yapıyorlar. Bu arada dediğim gibi Türkçe oluyor olması, Türkçe güvenilir kaynakların ulaşılıyor olmasına da önem veriyoruz. Bütün içeriklerin özgün yani tamamen baştan hazırlanmış içerikler olması bizim için önemli. Çeviri metin kullanmıyoruz. Evet. Üyelerimiz aynı zamanda genç bilim insanı ödülü almış e, hocalarımızın ötesinde de zaman zaman yine bir Sarkaç'ın beraber çalıştığı geniş bir akademisyen ağa var. Bilim iletişiminden bir an uzaklaşalım. Bilim akademisine dair bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de bilim akademisi gibi bir yerin başında başkanı olmak bir dönem, 3 yıllık dönemlerle başkanlık devam ediyor bilim akademisinde. Şöyle bir değerlendirme yapmaz mümkün mü? Türkiye'ye has koşullar nedir? Bilim Akademisi gibi bir yeri e, yönetiminde bu burada neler oluyor aslında? Yani dünyada paylaşıyor belki bazı problemleri insanlar. Bilim iletişimi dendiğinde sanırım çoğunlukla ortak dertler ama Türkiye'ye has koşullara dair bir değerlendirme yapmak ister misiniz? E, tabii çok boyutlu. E, bir kere bizim bir, böyle üç başlıklı bir mutamız var. Liyakat, özgürlük, dürüstlük. dürüstlük. Bunu seçerken de kurucular, ben kurulduktan sonra üyesi oldum Bilim Akademisinin bir yıl sonra akıllarında işte bir bilimin yapılış biçimiyle ilgili liyakat sahibi olmak. ...dürüstçe yapmak ve özgürce yapmak araştırmalarını çerçevesini çizmişler. Bunun da Bilim akademimizin kuruluşundan kaynaklanan aslında hassasiyetleri var. Bunu takip etmek isteyen dinleyiciler olursa bir sivil inat hikayesi diye bizim Bilim Akademisi'nin YouTube kanalında bir yayınımız var, bir Belgesel, belgeselimiz yani. var. Oradan takip edebilirler. Um, ancak e, yıllar içinde yani şöyle iki grup insan var insan derken bir ak akademisyen diyeyim e, bu kavramların tanım, tanı tanıtırken aklınıza canlandırdığınız e, gelen şeyler itibariyle e, tabii ki dar anlamıyla bunu Hı -hı. ifade edebilirim yani işte ben bilimi özgürce yapacağım yani hangi konuda araştırma yapacağım ben seçeceğim kimse bana karışamaz işte bunu liyakatla yapacağım ve dürüstçe yapacağım. Yani işte sonuçlarımla oynamayacağım dürüstçe vesaire vesaire. Bunlar tabii ki çok önemli. Hepsi kendi içinde en iyi yapacaksınız. Bunu özgürce yapacaksınız ve dürüstçe yiyeceksiniz. Ama bir de bir grup akademisyen ki bu dünyada yani son 20 yılda diyeyim daha da gittikçe hız kazandı ve bilim arenasında da İnsan çeşitliliği arttıkça burada hem e, yani kadınların daha çok görünür olması, hem e, farklı ırklardan insanların da daha fazla dahil olması ile birlikte bu alanlar genişledi. Bu ikinci daha genişlemiş alanda bilimin tanımında yani bu bu üç kavramı tanımladığınızda e, şu geliyor benim aklıma mesela işte araştırma yaptığım ortamda herkes mutlu mu? Kimseyi kaçırıyor muyum buradan ee, özgürlüğü ben öyle görüyorum ee, dürüst müyüm benimle birlikte çalışan öğrencilere karşı her alanda ee, liyakatı daha genişte tanımlayabilirim mesela ben bilim insanı olmaya layık bir insan mıyım ee, eğer yan laboratuvarımda bir başka hoca eziyorsa öğrencisini ve ben buna sesimi çıkarmıyorsam ve bu daha sonra belgelenirse bu benim üzerimde bilekiye bırakır mı? Bence bunların cevabı evet. Yani ben bu üç kavramı çok daha geniş görüyorum. Ve dünya da o tarafa doğru gidiyor. Biz bilim akademisi olarak bence dünyadaki bir sürü akademiye göre öncü olarak bu kavramları tekrar aldık. Ve geniş anlamlarıyla yorumlayarak ilerledik. Türkiye'nin özel koşullarında da. Tahmin edebileceğiniz gibi farklı durumlar ortaya çıkıyor... ...bunlar tartışmalı alanlar... ...tartışmak da iyidir... E, ...halının altına süpürmektense... ...olaylar ortaya çıktıkça... ...kavramları doğru koyup... ...onun üzerinden yorumlamayı seviyoruz... ...çok güzel... ...her programda konuğumuzdan bir şarkı seçmesini istedik... ...siz Diane Nalini'nin... ...Kanadalı bir fizikçi... ...ve aynı zamanda müzisyen bir şarkısını seçtiniz... ...The Beauty of Your Eyes... ...şarkının adı... ...şimdi onu dinleyeceğiz... Bilimsel alçak gönüllülükten bahsedebiliriz. Belki o da bilim iletişiminde çok ana unsurlardan birisi olacak gibi görünüyor. Avrupa Bilim Akademileri e, Birliği, ALEA'nın bir raporunu yayınladık biz. E, iki sene önce tam COVID sonrasında dezenformasyonla ilgili bir rapordu bu. Ve COVID bize gösterdi ki bilim insanlarının bilim uzmanı, bilimle ilgili bir uzmanlığı olmayan... ...ya da bilime ilgisi olmayan insanlara yaklaşırken son derece dikkatli açıklayıcı ve yargılayıcı bir üsluptan uzak bir şekilde iletişim kurmaları gerekiyor dezenformasyonla mücadelede neler yaptığınızı soracağım ama bu da Sarkac'ın yayınlarını kapsayacak yine de kişisel görüşünüzü merak ediyorum bu aslında uzun zamandır da tartışılan bir şey bilim tarihinde bilim insanlarıyla diğerleri arasındaki köprü köprü mü nasıl kurulacak yerine ne konulabilir başka yaklaşımlar nelerdir diye bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet e, deneyimledik pandemi dediğim mi işte aşı olmayı reddeden bir insan işte uzaktan akrabasının aşı olduktan sonra şöyle böyle öldü ve bu hastalıkları arttırdığını söylediği zaman bilim insanları bu konuyu takip edenler için de böyle bir köpüren bir şey oluyor. Nasıl söyler bunu nasıl? E, şimdi o iletişim anını tam alçak gönüllük dediğiniz şey de bu e, duvar örerek aşamazsınız. ...yani sen hiçbir şeyden anlamıyorsun... ...tavrını koyarsanız kendi karşınızdaki... ...insana, ona ulaşma şansınız... E, ...olamaz. Onun için... ...diliniz döndüğü kadar... E, ...ve o kişiyi yanınıza çekerek... ...belki başka deneyimleri ilgisini çekerek... ...farklı örnekler üzerinden... E, ...ulaşmaya çalışmak... ...alçak bu... ...yani e, o kişiyi... ...sizin kaç yıllık eğitiminiz var değil i̇şte ...en az doktora yapıyorsunuz vesaire... ...bir araştırmacı... E, e, o kişiyi sizin bilgi düzeninize o anda çekmeniz mümkün olmadığına göre kendinizi o kişinin ayakkabılarının içine düşünüp ben orada olsaydım nasıl açıklansaydı bunu anlardım sorusuna yanıt arıyor olmak. Alçak gönüllü ve tavrı böyle açıklıyorum, düşünüyorum. Yani söylemesi kolay yapması çok daha zor bir şey. Ama işte herkes hayatını ...farklı şekillerde zenginleştiriyor, biriktiriyor. O birikim anında o duvarı örmeden karşınıza erişme konusunda çaba sarf etmek... ...bunu kabullenerek ilerlemek. Alçak böyle görüyorum. O rapor ilginçti. O benim aklımda kalan şeylerden birisi... ...sen yanlış biliyorsun yerine insanlara yanlış bilgilendirilmiş olabilirsin hı hı. yaklaşımıyla. Onun bazı bariyerleri yıkacağını düşünmüştük biz de o zaman. Evet, bu dışarıdan bir göze suç atmak... Yani o işte onun yüzünden oldu, bak sen de bir sıkıntı yok vesaire Bu bakış açısı edilgen, e, görülmeyen birisi üzerinden ulaşmaya çalışmak hakikaten çok yararlı bir yaklaşım oluyor. Yeni yaklaşımlardan bahsediyoruz deminden beri, programın başından beri aslında. Bunların hepsi birbiriyle bir biçimde alakalı. Deprem tabii her zaman gündemimizde hep olacak gibi görünüyor. Yaklaşık bir önce bir çalıştay düzenlediniz siz deprem üzerine. Tam başlığı deprem odaklı transdisipliner araştırma proje çağrıları biçimlendirme çalıştayı Burada ilginç bir şey yaptınız. En azından benim Türkiye'de benzerini pek görmediğim bir şey. Transdisipliner ile ne olduğuna dair bir konuşmak konuşmamız iyi olur belki. Bu çalıştayda STK çalışanların yani sahada olan insanları fon verenleri ve bilim insanlarının yayına getirdiniz. Bu da aslında programın başından beri ...bir çerçevesini, çerçevesini çizmeye çalıştığımız... ...bilim iletişiminin de bir yolu aslında... ...transdisipliner yaklaşım... ...yeni bir şey miydi... Ee, ...dünyada... ...nasıl algılanıyor... ...daha... ...geleceğimiz, yakın geleceğimiz transdisipliner yaklaşımlardan mı olacak? Ne diyorsunuz? Genel değerlendirmeniz gene bu konuda. Ee, böyle olmak zorunda. Ee, yani uygulanabilir bir bilim e, çıktısı elde etmek istiyorsa bilim insanları... ...eninde sonunda bu transdisipliner yaklaşımı e, almak zorunda içeri. Biz nasıl bakıyoruz? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Depremden de önce biz e, Cumhuriyet'in 100. yılı için bir dizi panel planladık ve... E, bu panellerde değişik konularda, ilki sağlık konusunda olmuştu mesela, farklı hocalarımızı tartıştırmak, farklı arka planlardan gelen hocalarımızı tartıştırmak peşindeydik. Çünkü biz bilim insanları böyle kendi kuyumuzu derine kazıyoruz da, yan kuyuda ne olduğuna o kadar kolay bakmıyoruz. O ortak dili oturma, oluşturmak zor. Bilim Akademisi olarak sorduğunuz soruya geri dönersem yani ne yapıyorsunuz diye işte bu ortak herkesin konuşabileceği ortamı yaratabilir miyiz? Bu depremle birlikte ara verdik ve panel antığını depremle ilgili panellere dönüştürdük. Şimdi tekrar yüzümcü yıl panellerimize geri döndük. Ekonomi, tarım tamamlandı, hukuk gelecek, eğitim gelecek, sosyal, siyaset bilimi ve veri ve yeni teknolojiler iletişimi gelecek. Bunlar geliyor. Ama şu çok önemli yani herkes Genelde yine de bu paneli yaptığınızda bile farklı disiplinlerden kişiler böyle bir kabuğuna çekinme, yine de kendi bildiği alandan dışarı taşma konusunda biraz bir tedirginlik var. Transdisiplinerlik böyle bir 50 yıllık kavram aslında. İşte aslında ne var? İşte interdisipliner, disiplinler arası yani, disiplinler ötesi. Şimdi bir de transdisiplinerlik çıktı. Nedir bunlar? İşte bilgiler. Disiplinler arası şöyle ben işte malzeme programındayım biyolog birisiyle bir araştırma yapıyorum ve işte benim tasarladığım bir şeyi o biyolojik uygulamada kullanıyor bu iki disiplini bir araya getirdik. Disiplinler ötesi dediğimizde belki işte bizim mühendislik fakültesindeyim ben sosyal bilimler fakültesinden iki hocamız bir araya geliyorlar mühendis hocamız bir işte beyin dalgalarını okumakla ilgili bir alet geliştiriyor psikolojideki hoca da onu uyguluyor ve veri topluyor gibi. Şimdi disiplinler ötesi dediğimizde bunun da ötesine gidiyoruz. Herkes yine kendi alanında çalışıyor bakın tanımladığım şeyde. Ne olursa olsun ben bir şey yapıyorum o alıyor kullanıyor falan meselesi var. Burada bu halkalar örtüşüyor ve sürekli kişiler aralarında konuşuyorlar. Ee, ve e, e, ürünü iyileştiriyorlar ve bu halkaların bir parçası da kullanıcı oluyor. Mesela bizim deprem çalıştayında STK'ların katılmış olması gibi ve fon sağlayıcıların katılmış olması gibi. Çünkü ben istediğim kadar dünya en güzel projesini kurgulayayım. O fon sağlayıcının kafasındaki fonun nasıl kullanılacağı çerçevesine uymuyorsa ben onu kurgulamış olarak kalırım. Ya da çok böyle akademik bir proje olarak kalır. Ama fon sağlayıcıyı, son kullanıcı STK'dan birisini ve araştırmayı yapacak hocayı Aynı masaya oturttuğunuzda birbirlerinden dertlerinden anlamaya başlıyorlar. Ha, O zaman ben proje bütçesini belki şu kadar yükseltmeliyim ve süreleri biraz daha uzatmalıyım. Ama onun karşılığında ha, firma bunu istiyorsa o zaman ben de şu konularda şu kişilerle iletişim kurabilirim gibi bir iletişim kanalı açmaktı bizim bu çalıştaydaki amacımız. İlk defa yaptık deprem. Sıcak bir konu olduğu için yaptık ama başarılı olursak ve bir tane bile bir olası bir proje çağrısı çıkarabilirsek zamanla uygulamaya dönüşecek. Bu bizim için bir başarıdır ve bu modeli de daha sonra yine Türkiye ile ilgili başka konularda yapmaya gönüllüyüz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu ilk programımızda çok büyük konulara minik pencereler açmaya çalıştık. Genel değerlendirmeler yaptınız bize ve her defasında... Yeni bir şey öğrendik. E, kapanmadan evvel ben konuştuklarımızın e, Bilim Akademisi'nin web sitesinin adresini vereyim. Bilim Akademisi.org e, adresinde burada yapılan etkinlikler, yapılacak etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. E, sarkaç Bilim Akademisi'nin online popüler bilim web sitesi, onun adresi sarkaç.org. Bilim Sohbeti programımızın ilk konuğu Canan Atılganlı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün burada sona eriyor. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.